Selim Badur'la Korona Günleri Günaydın Selim Badur. Merhabalar. Ne var ne yok? Günaydın. Teşekkürler. Günaydınız. Bu haftaya isterseniz iki insan öyküsüyle başlayalım. Hani birazcık böyle bilimsel yayınları daha sonraya bırakıp ilk öykü 1930 yılında Glasgow'da doğan John Hart isimli bir kişiye ait. Bu kişi ailesinin işte imkansızlıklar nedeniyle lise eğitimini 16 yaşınaken bırakıyor ve laboratuvar teknisi oluyor? 1947 yılında histopatoloji laboratuvarında çalışmaya başlıyor. Daha sonra Lasko'dan Londra'ya gidiyor. Orada Venezuela sanatçı e, Enriquez Almeyda ile evleniyor. A, June Almeyda zaten bu şekilde bu isimle tanınmakta. Birlikte eşiyle bir süre sonra Kanada'ya göçüyorlar. Orada Ontario ka, e, kanser merkezinde elektron mikroskobi bölümünde çalışıyor. E, aslında birçok virüsün görüntülemesinde e, çok önemli, hala günümüzde geçerli teknikleri e, bulan bir kişi. Ve 1964 yılında June Armeyda'nın çalıştığı laboratuara, klinik bölümünden diyorlar ki ya, grip salgını var. Bu grip salgınında virüsü biz hep izole ederdik. Ama bu kez izole edemiyoruz. Bunda bir gariplik var. Bir baksana şuna elektron mikroskopuna diyorlar. Ve June e, Almeida e, bu laboratuvar teknisyeni olarak kariyerine başlayan kişi ilk kez koronavirüsleri elektron mikroskopunda saptıyor. E, kendisi 1967 yılında doktora yapıyor. İngiltere'deki St. Thomas Hastanesi'ne dönüyor. 70 e, Daha sonra ayrılıyor 1985'te. Viroloji dünyasını terk ediyor. Yoga hocası oluyor. Ama 77 yaşında tekrar St. Thomas Hastanesi'ne dönüyor ve e, AIDS etkin olan HIV'in fotoğraflarını e, çekiyor. E, görüntülemede onun geliştirdiği teknikler hala geçerli ve 2013 yılında To Catch a Virus isimli e, John Bos tarafından yazılan bir kitapta elektron mikroskobunun klinik virolojide kullanımını başlatan kişi diyor. Buradan bu ilk kez koronavirüsleri görüntüleyen e, Jun Almeida'ya bir günaydın demek istedim haftanın ilk programında. Evet çok ben de görmüştüm BBC News'da görmüştüm hikayesini ve çok etkilenmiştim. Biz de günaydına katılalım. Bu işte belli oranda kadınların da öncülük etmesinin çok parlak örnekleri var. Aynı zamanda küresel ısınmayı da önce kadın olduğu için bir türlü ad, kendi adıyla yayınlama... Ee, imkanı bulamayan bir başka kadın da köysel ısınmayı da ortaya çıkarttı biliniyor 1856 tarihinde ta yani bu da çok <gülüyor> ilginç bir şey yani. iki öykü demiştim ikinci öykü e, bu kadar e, insanı e, coşkuya kaptıran bir öykü değil Şimdi biliyorsunuz virüs, bu SARS-CoV-2 virüsü laboratuvarda mı üretildi sorusu hep tartışılıyor ve 16 Nisan'da Mike Pompeo, biz bu konuda bir araştırma yapıyoruz. Çinliler bunu yaydılar herhalde laboratuvardan diyor. da bilmediğimiz bazı şeyler olmuş olabilir diyor. Evet, ee, yani Almanya'da böyle bir şey yaptı. Evet. Ve tabii en ilginci Cuma gününden beri ülkemizde de dolaşımda olan sosyal medyada bir video var. Bu videoda 2008 e, Nobel ödüllü e, Fransız e, araştırıcı profesör doktor Luc Montagne. Nobel ödüllü olan bir kişi. Bunun bir deneci var. Kendisi aslında e, yapılan röportajda e, kendisine yöneltilen soruya hiçbir şey olmasa bile kesinlikle bir şeyler oldu tarzı bir cevap verdi. Sizce bir şey hatırlıyor herhalde. Ee, Peki ne oldu ya? Nasıl yaptılar bu Çiniler dediği zaman? Bilmiyorum. Benim konum değil ama bir şeyler yaptıklarından eminim dedi. Ee, Hı -hı. Şimdi bu Luc Montagne'ye ait bir iki şey söylemek istiyorum ki e, ben e, tamamen rastlantı eseri kendisinin görev yaptığı dönemde aynı dönemde e, yan departmanında enstitü pastörde çalışıyordum ve bu nedenle kendisini e, iyi de tanıyorum. Şimdi 2008 yılında Nobel ödülü aldı ama ancak bu Ernst du Passeur'de HIV virüsünün ilk kanımlanmasını kendi ekibinden François Barret Sinoussi ve Jean-Claude Sherman isimli iki genç araştırıcı o dönem için. Genç araştırıcı yapmışlardı. Kendisi o ünitenin başıydı sadece. E, tabii e, bu sürece e, girdikten sonra yani HIV'in Fransızlar tarafından bulunduğunuz haptadıktan sonra ve özellikle Nobel ödülü aldıktan sonra Luc Montagne'ye bir tuhaflaştı. Ee, nitekim bu bahsettiğim Röportajını verdikten sonra Enstu Pasteur'un direktörü, bilimsel direktörü Olivier Schwartz bir açıklama yaptı televizyonlarda, Fransız televizyonunda. Bir romanda eğer bir kedi kelimesi geçiyorsa ve bir başka romanda da kedi geçiyorsa kelimesi, bu öteki romanın ikinci romanın birinciden alıntı ya da çalıntı olduğunu göstermez dedi. Aslında Fransa'da. Bir alay konusu olan böyle insanlar gülümseyerek vah vah diye bahsettikleri bir adam haline geldi Montaigne'dense. Ama bizde Nobel ödülü almış koskoca bilim adamı diye tanıtılıyor. İki söylevini belirteyim burada. Kendisi Fransa'dan ayrıldı. Fransa'dan, Enstitü yani Pasteur'dan ayrılmak zorunda kaldı aslında. Yani bir yerde çıkartıldı Pasteur'dan bu AIDS öykülerinden sonra. Amerika'ya Rockefeller Üniversitesi ya da kuruluşuna gitti. Ona kapılarını açtılar. Bir, sene son, bir yıl sonra, bir sene sonra e, oradan e, dışlandı. Çin'e gitti. Şimdi Çin'de bir enstitüste e, kendisine yer verdiler. Çalışıyor ve bazı yayınlar yapıyor. Yaptığı yayınları da oğlunun ve kendisinin editörü olduğu sahip olduğu dergide yayınlıyor. İki, e, iki önemli e, buluş yaptığı söyleniyor. Kendisi söylüyor. Bir tanesi Bakterilerin elektromanyetik dalga salgıladığını söylemekte ısrarlar. İkincisi de Alzheimer ve Parkinson'un bakterilerce oluşturulduğunu ve bu nedenle antibiyotikten Alzheimer ve Parkinson'a tedavi edeceğini söylüyor. Yani saygınlığını tamamen yitirmiş. Ee, acaba e, ne oluyor bu adama deyip bir parçada gülümseyerek bahsedilen bir kişi haline geldi. Ama e, Nobel Ödülü olduğu için hani bu ayrıntıları bilmeyen insanlar ya bu adam da böyle diyor dedi e, diyorlar çünkü e, Covid 2'nin içinde e, HIV virüsüne ait bir sekans parçası var e, diye bir iddia attı ortaya e, ki bu iddia daha önce programlarımıza değinmiştik Doktor James Lyons Wilder tarafından 3 Şubat günü gösterildi e, virüs laboratuvarda oluşturuldu diye. ama daha sonra bu 1378 baz perlik sekansın diğer koronavirüslerde yok diyorlardı. Bunun tamamen rastlantısal olduğu bilimsel olarak bu yapay bir üretim olmadığı anlatıldı. Yani bu haftaya hem Luc Montagne'nin hem de çok daha saygın bir kişi olan Jun Almeida'nın öyküleriyle başlamak istedim. Evet ben de bir ufak ilavede bulunayım. demin adını vermeyi e, ihmal ettiğim Yunus Newton Foot'tu. Ta 1856'da küresel ısınma karbon e, yoğunlaşmasını kocasının adıyla yayınlamak zorunda kalmış. yakın evet. olduğu için. bir de bu Alzheimer konusunda Hakan Gürvit ve Güven Güzeldere dostlarımıza, programcılarımıza da havale edelim bu. Atamar konusundaki bakteriyel hesabı konusunu onlara... <gülüyor> yani bu Luc Montaigne'nin hakikaten e, yeni uyutulur bir tarafı kalmadı. Neyse. Böyle sadece bunu bir not olarak düşünelim. Şimdi haberlerden ilginç bir beni birazcık gülümseten bir haber Meksika'dan geldi bu covid ile ilgili olarak. Meksika'da uyuşturucu kartelleri çeşitli e, kasabalarda böyle içinde tuvalet kağıdı, pirinç, çay yağ filan gibi bir destek Paketi dağıtıyorlarmış prestij kazanmak için. Özellikle e, bu narkotik kralı Joachim El Chapo'nun resimleri olan poşetlerde. Meksika'daki uyuşturucu kartellerinin <gülüyor> böyle bir hizmeti var bu ilginç. E, Fransa'da Charles de Gaulle uçak gemisi var yaklaşık 2010 denizci. Bu 2010 denizcinin 1081'i yani %54'ü enfekte durumda. Az, e, böyle Bıraktığımızda e, daha azdı çok daha azdı. E, evet yani yükseliyor sayı. Ee, bu arada e, Paris'te, e, bilmiyorum bunu okudunuz mu, e, Paris Belediyesi e, sokakları, bahçe, parkları sulamak için kullandığı suyun e, 27 noktada analizini yaptırmış ve koronavirüs izine rastlanmış. Yani virüs değil, e, tam olarak izine diyor tırnak içinde rastlandığı, yani bir takım herhalde e, RNA parçaları bulundu. İçme suyunda ama kesinlikle yok diye de açıklama yapmışlar. <gülüyor> böyle bir gelişme var. Şimdi e, ilginç birazcık bu böyle bir gülümseten haberler gibi oldu e, haftanın ilk programı ama iki önemli e, çalışma var. Bunlar birazcık bu gülümsemeyi silecektir. Huilli ve arkadaşları Lancet'te Aynı zamanda bir farklı yazıda yine aynı dergide Zusan Navarga. E, bir, bir ekip e, virüsün sepsis yaptığını yani kana karışabildiğini Söyledi ki bu sabahta Kiahova Çen isimli bir kişi e, RNA Mia dediğimiz RNA'nın e, kana karışmasıyla ilgili bir bulgu yayınladı. Bu önemli bir nokta. E, bu ikinci e, varga ve arkadaşları da endotel yani damar enfeksiyonlarına damar hasarına yol açtığını gösteren bir yayın yaptılar. Neden önemli bu iki e, çalışma? Çünkü e, sadece solunum yolu enfeksiyonuna yol açmıyor. Çoklu organ hasarına yol açıyor, görülüyordu bu kalpte çok yıkım yapıyor, i̇şte bağırsaklarda bulunuyor filan. Yani bu kana filan da karışıyorsa eğer iş gerçekten çok alışılagelmişin dışında bir seyir gösteriyor. Bir de yine hani başlangıçta belli bir görüş var, bir hafta sonra görüşler değişiyor, ya, çelişkili yayınlar çıkıyor demiştim, ona örnek iki yayın çıktı Lancet Infection Disease dergisinde bu hafta sonu ee, biliyorsunuz bu klorokin hidroksiklorokinin e, tedavide kullanılabilir ama dikkatli olmalı işte başlangıç aşamasında kullanılabilir ama profilaktik olarak yani koruyucu olarak hastalanmamış kişi alıp da kenara koyması bu çok sakıncalı ve anlamsız diyorduk ama bunun da tartışılması gerektiğini e, Lancet Infection Disease'de prensip Nikola ve Ş bir diğer ekip olarak da Şavah Hindistan'dan yayınladılar. Ee, bu iki e, çalışmada bundan önceki bulgularla çelişen e, iki çalışmaydı sanıyorum. Yani alıp e, kenara koyun mu demek gitti. De şimdi böyle böyle e, böyle bir sonuç çıkartma özlem i̇şte, lütfen. Yani bu değil ama araştırılmalı diyorlar. Böyle bir genelleme yapma. Türk televizyon ritüellerine <gülüyor> <gülüyor> geçiyorsun. <gülüyor> tamam. Tanzanya'dan da Nelson Mandela Üniversitesi'nde Martin Walsh e, pangolinler üzerinde çalışırmış bu e, ara konak olarak değerlendirilen pangolinlerinin ait Afrika'daki inanışlar, mitler, hikayeler. En neyse 30 kilo 1,5 metre boyunda üzerinde pulumsu yapıları olan hem pulları e, hem de eti e, tüketim için kullanılan bu e, canlıların e, 5 dakikada bir pangolin öldürülüyormuş Afrika'da. Dünyada en çok ticareti yapılan hayvan evet. Ayvan, Ka kaç, kaçakçılığı ee, yapılan yani, hayvan Kaçakçılığı yapılan hayvan. Bu, bu e, önemli. Bir de e, Nature dergisinden sanıyorum mesela Aday'a bağlanacağız. Şimdi bitireyim isterseniz. Evet, Nature evet. dergisinde Evan Calloway bilim insanları aşıyı e, test etmek için acaba sağlıklı gönüllüleri mi enfekte edecekler diye bir soru ortaya atıyor. Özellikle sizin de değindiğiniz antikorların anlamı, değeri ve aşı hazırlanma çalışmalarında bu antikorlara nasıl güvenebiliriz? Bu konuları bu hafta tartışalım. Çünkü o konuda çok çelişkili ve ilginç bilgiler gelmekte. Bugün evet. bu kadar diyelim. Çok bu arada Dominik'ten verdiğiniz haberlere teşekkür etmek istiyorum özellikle. Aa, rica ben bir ilavede bulunayım izninizle. Dış beni aradılar öyle haberim oldu demiş Acun Ulucalı çözüm için beni devreye sokmak istiyorlar. Burada acını kullanmak istemek bile bir zeka bana göre demiş. Ve e yani bura niye şaşıyorsunuz? Ben anlamıyorum ya. Yani bu çok doğal değil mi? Evet, şaşmıyorum. <gülüyor> çok bu zeka unsurunu yani Dışişleri Bakanı olağanüstü çalışıyor diyor. Tabii. Evet. Peki çok teşekkür Peki, Ben teşekkür ederim. ederim. ederim. Yaylar sağ olun. Teşekkürler. Selim Badur'la Korona Günleri